Eeehahahahahahahahha Yavaa! Bu video benim, pahalı ayrı bir konu. Çekeceğim. Çok ince bir konu çekeceğim sınav. Ne çekeceğim biliyor musun? Piyasada hiç şerefsizlik yapan bakkal yok mu? Var. O adam şerefsiz deyip tüm bakkallara laf ediyorlar mı etmiyor mu? Namussuzluk yapan atıyorum. Bankacı yok mu? Var. Bütün bankacılara ediyorlar etmiyorlar. Nerede İslam'ın yani adamın problemi var. Kafasal, kalpsel, salan bir adam. Ama o salak adam cübbe ve takke takmış yani. Bir salak da takabilir bunu. Ve o adamı İslam'a mal ediyor. Ben de onu mal edenlerin kendi mesleğini yapan birini bulup onun mesleğini atıfta bulunsam yakışacak mı bu onlara? Ama hep İslam'a yapıyorlar bu işi. anladın mı çok ağrıma gidiyor. Daha geçen bir kardeşimiz İslam'a böyle çok yafta vurabilecek bir video paylaşmış. Ya dedim ki bak sen büyük iş yapan bir arkadaşımızsın yani çok üzüldüm. Ben de senin mesleğinden en kötü bir şey yapan mesela en kötü aklımıza bugün böyle içimizden nefret besleyeceğimiz atıyorum. Çok affedersiniz üzülürüm. Çocuk tacizisi diyelim yani değil mi böyle çek oksijeni çekmek istemezsin. Ben de senin mesleğinden öyle bir adam bulup hepinize atıfta bulunsam ne olacak dedi. Bak bunların hepsi... Yok, Olacak mı? Yok. E oradaki adamın diyaneti değil ki psikolojik sorunu var yani. Sen ne benim dinime sürekli, mesleğime yani meslek hani yürüdüğün yol manası ya meslek, meşrep ruh hali, meşrep maşrabadan geliyor öyleyse. niye kötülük duruyorsun ya? O salak bir adam olabilir, fesat bir namussuz olabilir. Yani bugün adam essar satıyor, polis baskın yapınca camı açmış salak, fatiha okuyor. Niye okuyor? O zamana kadar en temiz insanlar, dinler insanlar olduğunu bildiğinden bak beni de temiz zannetsinler diye ama artık bunu kullanmaya da başlıyorlar. Onlar kullanıyor diye benim mesleğim niye kötü olsun? Yani bugün parayı kötü kullanan birileri yüzünden kimse paradan el çekmez ama İslam'ı kötü kullanan bırak kullananı ya onu bu onu oluşturmak için her şey yapıyorlar şu adamın üstündeki tişörtü gördün mü şurada çalışan adamın bindiği bilmem neyi gördün şunun Ulan bunu sen paylaşıyorsun sen, sen daha beter şeylerle burada redimişsin sen ne ara bunları kıyaslayabilecek pozisyona geliyorsun yani koca Yusuf'u hesap satmak için koca Yusuf lazım sen ne ara Anlatabiliyor muyum? Tekrar ediyorum burada amacım şu değil, bunları görmeyin etmeyin demek değil. Ya bu o kişiyle alakalı bir durum yani, bu İslam'la alakalı bir durum değil. Bir insan İslam'ı yanlış kullanamaz mı yani? Burası benim çok ağrıma gidiyor Sinan. Bunu çekmek istiyorum kardeşim. Daha bugün gördüm yani, affedersiniz böyle İslam'ı küçümseyen, her böyle bir şeyde bir de esprili esprili konuşuyor. Ha <gülüyor> İslam, İslam falan Küçümsüyor yani Sinan anladın mı? Hani böyle o kendisi gibi, kendisinin moru 10 tane insan etrafına toplanınca. Daha bugün gördüm yani o kadar zararlı bir ya şey gibi ya çok affedersiniz yani bir yani videolar çekiyorlar, porno film gibi yani. Bunu senin evinde 12-13 yaşında bir çocuk da izliyor yani. Buna niye tepki göstermiyor? Az önceki empatiyi tekrar söylemek istiyorum. Ya burada empati yapalım. Ya bu insanlar ay ben savunuyorum tamamen diyorsan ya buyurun kendi aileniz içinde de aynısını bir düşünün bakalım. Anlatabiliyor musun anlamak demek istediğimi? Beni üzüyor yani kardeş. İşte bu adamlar hep İslam'ın orası burası ucu bucu. Hep böyle kusur hata ara gündeme o yapıyorlar ya. Şey var ya ipteki adama bak diye hırsızlar gözükmüyor. Ben çok üzülüyorum. Tekrar ediyorum. Burada İslam'ın içinde çok yanlış yapanlar yok mu? Var tabii. Ben diyorum ki o adamlar ne gerekiyorsa konuşalım, yapalım, edelim, uyaralım. Bu İslam'ı ilgilendirmez ki yani. Bu İslam'ın muntazam, kusursuz bir yol olduğuna bir kibrit çöpü kadar zarar veremez. Yedi düvel ters dönse, bir Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam bu ümmete tarih bu yeter yani doğruluğu anlatabilmek için. Anlatabiliyor muyum demek ki? Biz ondan öğrenip ondan bakacağız. Şuradaki yarım yamalak adamdan ne bakıyorsun sen? Biz burada garip aciz adamlarız yani. Gitsem dinle temelinden öyle. Öyle. Bunu çekelim. <gülüyor> Valla Sinan çok gıcık ediyorlar beni ya. Anlatabiliyor muyum yani? Adam şey yani bildiğin, affedersiniz yani tefeden sülalesini zengin etmiş. Mersin'de köre göstersen eliyle gösterir. İmam efendinin maaşıyla eleştiriyor. Ya sen bir dün kendine bak ya. Yani bu kadar kör olunmaz yani. Kimse yoğurdum, ayranım, ekşi demiyor arkadaş yani. Sen sen kimsin yani daha orayı eleştiriyorsun? Anlatabiliyor muyum demek Zaten baktığımda bu işlerin altında mahsum. Kendi çapımda düşünüyorum yani. Hani insan kendi dünyasında böyle bazı şeyleri kategorize etme ihtiyacı hisseder ya. Ben şunu görüyorum. Ukala, egoist, İslam'a Girdiğini düşünse dahi ahlakını edinememiş, günahlarından pişmanlık edememiş, İslam'ın ruh ve mana köklerine ulaşamamış kimler varsa ya böyle başkalarını gıybet ede ede, gıybet haram mı? Haram. Demek ki cehennem kapısı açılır mı böyle bir haramda? Açılır. Girer girmez. Ben bilemem yani bizim mi haşa estağfurullah orası. Bu bir cehenneme giden bir adam adım mıdır? Adım. Ya böyle cehennem kapılarını açıyorlar ya iki gün sonra günahtan arttı kalp ve basiretleri bitmiş ya gelip hadisleri inkar ediyorlar ya gelip diyorlar kabir azar. Lan tamam, bence bir çocuk inanmaz bunlar. Sen doktorun verdiği reçeteyi doktoru eleştiremiyorsun diyorsun ya bu mütehas bir adam geliyorsun ben kutubusliğe inanmıyorum da. sen kimsin yani ne ara o seviyeye geldin ya diyorum ki Kuran'a niye inanıyorsun kardeş diyorum ya şimdi sen kutubusliğe inanamıyorsan bir delilin var demek böyle bir şey olmuş birikim olmuş lan Kuran'a niye inanıyorsun onda da bir tane ayet ezbere bilmez ki söylesin çok üzücü yani durumlar öyle genellikle bu tür insanlar hep başkalarını eleştiren kusur vuran yadırgayan anlatabiliyor muyum demek istedim yani insan bu tür durumlarda birinci parametreden fazlasını bence hesaplamakta zorluk çekiyor yani maalesef bu da bizdeki eleştiri seviyesini arttırıyor ama bu eleştiri hep İslam'a oluyor ve ben buna çok fazla dayanıp tahammül edemiyorum. Çok üzülüyorum. Sosyal medyada bile görüyorum yani. Yine hep İslam'la ilgili bir yaftalama yaftalama oluyor. Yaftalayan adamlara baktığımda hani kendi hayatlarını tanıdığım adamlara baktığımda insan şunu diyor affedersiniz. Bu mu eleştiriyor lan diyor. Bu mu eleştir? Hani şey gibi file kurbanın dil atmaya çalışması gibi. İslam'ı bu mu eleştiriyor diyorsun. Anlatabiliyor mu demek istediğim Çok garip geliyor yani. Hep derler ya. Koca Yusuf'a bak için koca Yusuf olmak lazım. Burası üzücü geliyor yani. Düşünebilen her insan bilir ki hakikat asla ve asla görüntüde değildir. Hatta İslamiyet'te görüntüde hakikat gibi görünüp manada bundan uzak olanlara ne denir? Ne denir? Münafık denir. Surete baktığında tam bir mü'mindir. siirete baktığında tam bir Ben onlara çok küfretmek istiyorum. Çok şeyler ya. Hepim metal zarar veren de o zümre ya zaten. Yoksa bir buçuk milyar Müslüman Kudüs'ü alamayacak. Gel de inandır. <gülüyor>